Eğer şaşacaksan asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.